178. konu. Cerir'in hadisi. Cerir şöyle anlatıyor: Biz Hazreti Peygamber'e kadınların biat ettikleri konular üzerine biat ettik. Bizden her kim kadınlara üzerine biat alınan şekillerden biriyle dokunmadan ölürse Hazreti Peygamber cennet için ona kefil olacaktır. İçimizden kadınlardan bir şey elde edip de kendisine şerihat tatbik edilenler için bu ceza bir kefaret yerine geçecektir. Yine bizden kadınlardan bir şey elde eden ve onu gizleyen bir kimse ölürse onun hesabı Allah katındandır.